Evet sevgili çocuklar... ...hiçbir şey kaybetmeyiz aşağıdan almakla... ...kaybedecek olduğumuzdan fazla. Hem o kadar güç beğenir de ol. Bu dünyada daha çok uysallar rahat eder. Huysuzların hali ise... da fartsızdır. Bir gün uzun bacakları üstünde balıkçıl... Uzun boynuna takılmış up uzun bir gaga dolaşıyordu bir su kıyısında. Su en güzel günlerdeki gibi pırıl pırıl. Bugün su çok güzel, çok berrak. Güzel turnabalığı fır dönüyor içinde o nefis yayım balığıyla beraber. Ah. ah. Bana öyle yaklaşıyorlar ki uzansam hepsini yakalarım. Ama daha yemek zamanım gelmedi. Hele karnım biraz daha acıksın. Evet, balıkçıl acıkıncaya kadar uzaklaşıp bitti turnalar. Hazret neden sonra acıktığını sezdi. Yavaşça kıyıya doğru geldi. Şimdi de sazanlar dolaşıyordu suda. Bekleyecek de hoşuna gitmemişti bu da. ...fazlaca burun kıvıran bir kuştu. Beğenmez de öyle değmeyimi. Sazana mı kaldı kuşlarım beyi? Bununla doyacağım ha? Beni ne sanıyorlar? O böyle söylenirken... ...sazan da gitti. Biraz sonra yerine kaya balığı geldi. Kaya balığıyla ben nasıl doyarım? Allah korusun. Kımıldaman bile yerimde. Evet. Allah korusun diyordu. Kımıldaman bile. Ama iyice acıkınca... ...daha azı için kımıldadı. Kalmamıştı suda balığın adı. Açlı ise dayanılmazdı. Sonunda... ...bir sümüklü böcek gördü... ...hayvanı bir anda şimdi süpürdü. Evet. Azla yetinmeyen çoğu hiç bulamaz. Aç gözlük edeyim derken... ...elinizdeki de gider... Az çok siyan getirir derler ya. İşte size güzel bir örnek daha. Bir zamanlar bir adamın bir tavuğu varmış da... ...her gün bir altın yumurta yumurtlarmış hani. Kahvaltıdan önce gidip tavuğuma bakayım. Gene altın yumurta yumurtlamış mı ki? Aaa! Aa, i̇şte yumurtam hazır. Pırıl pırıl sapsarı. sarı. <gülüyor> Kahvaltı hazır. Geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Her gün bir altın yumurta alıyorum. Her gün biraz daha zengin oluyorum. Oh, eline sağlık. Kahvaltı pek güzel hanım. Tavuk nasıl? Yumurtlamış mı? Yumurtlamış gene. Gene bir tane. Her gün bir altın yumurta bize çok bile. Altının çoğu olur mu? Saçmalama. Ben daha çok, daha çok altın istiyorum. Ama... Ama deme beni dinle ne yapacağım biliyor musun? Her gün bir altın yumurta veriyorsa iki altın dolu demektir tavuğu. Bilmem ki. Ben biliyorum. Eğer kesersem tavuğu alırım içindeki tüm altınları. Ben kümese gidiyorum. Yapma yazıktır hayvana. Sen sus sonucu bekle. İnan övüneceksin benimle. Başıma gelenler. Hanım, hanım mahvoldum. Hayrola ne var ne oldu? Daha ne olsun. Tavuğu, altın yumurtlayan tavuğu kestim. Ama içinde ne altın buldum ne de gümüş. Üstelik tavuktan da oldum. Üstelik elimizdekinden de olduk.